Merhaba, bir Söz Güç'ün programına daha hoş geldiniz. Ee, bu hafta yine bir büyün sesini duydurduğumuz için size çok özür diliyoruz. Ee, söz Güç'ün deyip hep büyükler konuşuyor birkaç haftadır. Ee, ama önümüzdeki haftadan itibaren yine çocuk yapımcılarımızla beraber programlarımız devam edecek. E, bu hafta e, konuğumuz ve konuğumuz e, Çocuk Vakfı aslında. Çocuk Vakfı bu yıl 19. yıl etkinliklerini gerçekleştirecekler. Hem bu 19. yıl etkinlikleriyle ilgili konuşmak hem de 19 yıllık bir vakfın Türkiye'deki çocuk hakları ile ilgili aslında bakışını da aslında konuşabilmek için. E, bugün programımızda e, Mustafa Bey var. Çocuk Vakfı'nın hem kurucusu hem de başkanı Mustafa Rohi Şirin. Öncelikle konuğumuzu tanıyalım. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Çocuk Vakfı'na. Ama e, çocuklar yok dediniz. Hayır çocuklar aramızda. İçimizdeki çocukla konuşalım. ve Böylece e, iki e, çocuk e, konuşmuş olsun. E, çocuklar adına konuşmuş olalım. Biz yetişkinler adına konuşmamış olalım. Tamam çok sevdim bunu ben. bu <gülüyor> şekilde devam edelim. E, o zaman çok kısa aslında bir Çocuk Vakfı'nın... 19 yılını kısaca aslında biraz anlatalım, daha sonra derin derin, uzun uzun konuşuruz. Çocuk Vakfı 1990 yılında kuruldu. Öncelikli iki amacı var. Birincisi güç koşullardaki çocuklara yönelik şefkat ödevi. Ne yazık ki 19 yıl önce neleri konuşursak, bugün de güç koşullardaki çocuklarla ilgili... Aynı konuları konuşuyoruz. Hatta bunların derinleştiğini görüyoruz. Evet, 20 yıla yakın bir süre geçmiş ama aynı konuları konuşmak nasıl bir şey? Evet, acı veren bir duygu bu. İkinci ödevimiz ülke ölçekli sosyal politikalar hazırlamak çocuk alanında aile odaklı çocuk merkezli sosyal politikalar gerçekleşmedikçe Türkiye'de e, çocukların e, ve çocuklara yönelik e, kök sorunların e, çözülemeyeceğini düşünüyoruz. Ve aslında e, aile ve çocuk alanı özellikle yoksullukla birlikte değerlendirildiğinde tam bir sarmal ve sarmal giderek hem kalınlaşıyor hem yaygınlaşıyor. Neden? Bunun sorusu e, tabii tek sözcükle sorulmalı bence. Neden? Çünkü Türkiye'de hiçbir iktidar yoksullarla, güç koşullardaki bireylerle iktidarını paylaşma cesareti gösterememiştir. Ve Türkiye bu bağlamda düşünürsek yetişkinlerin cumhuriyetidir, çocukların cumhuriyeti olamamıştır. Paul Hazart'ın hatırlarsanız çocuk cumhuriyeti kavramını gündeme getirdiğinde bunun etrafında yapılan tartışmalarla Özellikle bir fotoğraf çizilmişti. Bu yalnız bir ülke bir kıtayla ilgili bir kavram olarak da algılanmamalı. Beş kıta için, bütün ülkeler için düşünülmeli. Dünyanın nimetlerinden yararlanan özellikle batı, batı batı ve Amerika gibi birkaç tırnak içinde gelişmiş ülke Belki e, sosyal refahını, e, insani gelişme endeksini e, iyi tutuyor. Ama neye karşılık? E, Rönesans sonrası, aydınlanma sonrası bildiğiniz gibi o özgürlük, eşitlik, kardeşlik kavramları üzerinden gitti dünya. Ama dünyada kardeşliğe hiç sıra gelmedi. Bugüne kadar gelmedi. O nedenle e, çocukların cumhuriyeti vurgusunu şu nedenle yaptı mı? Önce çocuklar için. Çünkü dünya önce çocuklara aittir. İşte Çocuk Vakfı bu eksende ülke ölçekli bütün yasal çalışmaların güç koşullardaki aile ve çocuk merkezi ele alınması gerektiğini düşündü. Ve Çocuk Vakfı'nın ve bendenizin bir felsefesi varsa o da bir cümle, daha büyük bir cümle değil, kısa bir cümle hem de. Bir çocukta bütün çocukları düşünmek. Bunu başarabilirse insanlık umudu tazeleyebilir diye düşünüyorum. Umut eğer tazelenirse insanlık o kökleşmiş sarmaları aşabilir. İşte Çocuk Vakfı 19 yıllık çocuk ödevinde ülke ölçekli olarak birçok sosyal politikanın hazırlanmasına katkı verdi. Birçok yasa çalışmasında yer aldı. Ama özellikle ülke ölçekli çocuk adalet sisteminin kurulması yönünde bir çabası oldu. Ne yazık ki bildiğiniz gibi 5395 sayılı çocuk koruma kanunuyla sınırlandırıldı bu alan. Ve çok üzgünüz. Çocuk vakfının ev sahipliğinde adalet bakanlığıyla başlatılan bu çalışma 2003 sonrası ne yazık ki başlığı dahil tartışmalı bir yasa çalışması oldu. Özellikle kanunda itilafa düşmüş çocuklar. Çünkü biz suç işlemiş çocuk sözcüğünü sevmiyoruz. Çünkü çocuk suç işlemez. Ona hazırlanan ortam içinde çocuk suça itilir hem kanulu itilafa düşmüş çocuklar alanında hem de çocuğa karşı işlenen suçlar alanında bir artış oldu son yıllarda, son çeyrek yüzyılda. Küresel kuşatmayla bunun çok yakından ilgisi var. Küresel kuşatma, yoksulluk, şiddet ilişkisi var. Peki bunları nasıl çözeceğiz? İşte Çocuk Vakfı kendi çapında ama ülke ölçekli olarak Çocuk Hatları Okulu projesiyle köy, kasaba, kent merkezi birçok çalışma yaptı üniversitelerle işbirliği içinde bu çalışmaları yürüttü. üç öznesi oldu çocuk öğretmen anne ve baba ve eğer çocuk yaşta her doğan çocuk özel bir dünyaya özlerini açmalıdır düşüncesinden hareketle her doğan çocuğun haklarını bilerek ve bir anlamda da yaşayarak yola çıkması halinde Dünyanın güzelleşeceğine, mutlu bir çocukluğun yaşanacağına inanıyoruz. Düşüncemiz bu. Bu biraz naif görülebilir. Bu yaşanan acımasız dünyaya karşın çok böyle nazik bir cümle olarak görülebilir. Ama insan yüzlü ve çocuk yüzlü devrimlere bütün insanlığın ihtiyacı var. Eğer bunu başaramazsak, bunu başaramazsa Türkiye ve dünya çocuk acıları bugünkünden daha fazla artarak e, e, çoğalacaktır. Ve galiba insan olarak biz utanacağız. Bugünlerde e, Gazze'de yaşananlar karşısında e, utandığımız gibi, üzüldüğümüz gibi. Evet orada ölen çocuklardan e, ve savaşlarda ölmüş bütün çocuklardan, savaş mağduru olan bütün çocuklardan özür dileyerek bunu söylemek istiyorum. İşte Çocuk Vakfı böyle bir küçük fotoğraf değil büyük fotoğrafa bakmayı dünyanın bütün çocuklarının fotoğrafına bakmayı arzu etti. Çok genç arkadaşlarla, 160'a yakın danışma kurulu üyeleriyle ve her birinin gönüllü katkılarıyla ve çok küçük bütçelerle bunları gerçekleştirdi. Şimdi 19. yılı bu heyecanla belki umudun tazelenmesi adına 2009-10 Ocağı'nda başlattık. Bildiğiniz gibi 10 Ocak'ta Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu ve Çocuk Vakfı'nın ev sahipliğinde bir buluşma gerçekleşti. Nişantaşı'ndaki Çocuk Vakfı Kültür Evi'nde. Günüsev Türkiye Temsilcisi Reza Hüseyin'in onur konuğu olduğu bu buluşmada dünyada ve Türkiye'de çocuk gündemini konuştuk. Çok iyi bir buluşmaydı. Çünkü çocuklarla ilgili çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı çalışan bu alana yıllarını vermiş dostlarımızın, akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, vakıfların bir gönüllü buluşmasıydı. Bir sergi de açtık, masalımı yazar mısın adıyla Boyalı Kuş İllüstratörler Grubu'nun 32 sanatçısının hazırladığı bir sergi bu ve umarım bu sergi aynı zamanda çocukların... ...seçtiği resimlerin masallarını yazdıkları ve kitaplaşacakları bir projeye dönüşür ve sonuçlanır. İşte biz bu nedenle Çocuk Vakfı'nda bu buluşmaları her cumartesi saat 13'te 20 Haziran'a kadar sürdüreceğiz. Ayrıca karne tatili etkinliklerimiz var. Onları sevgili dinleyicilerimize ama her yaştan dinleyicimize... Bebekler de katılabilir, çocuklar gelebilir, gençler gelebilir, anneler, babalar, dedeler, büyük anneler, büyük babalar, herkes gelebilir. Her yaştan çocuğun buluşması. Çünkü biz çocukluğu sadece 0-18 yaş sınırıyla sınırlı görmüyoruz. Dünyadaki bu kırılganlıklara, dünyanın bu bozulmuş psikolojisine karşı... E, ...safiyetin korunması olarak... ...düşünüyoruz. Ve bu nedenle... ...hep çocukların safında... ...ve bütün çocukların kardeşliği... E, ...inancıyla... E, ...bu o, ödevde... ...buluşalım istiyoruz. Entelektüellerimizde... E, ...bir... E, ...marangozhanede çalışan... ...işçimizde... Işçimiz ...bir simitçi de... ...bir dondurmacı da, bir rektör de... ...o küçük salonumuzda buluşuyorsa... ...gerçekten... E, ...bundan çok mutlu oluyoruz. Çünkü... ...bizim çağrımız aslında... ...herkese. Çünkü... ...çocuk yeryüzünün... ...yani yaşadığımız şu acımasız... ...dünyanın nesnesi... ...durumuna gelmiştir. Oysa biz... onu biricikliğiyle... ...bir özne durumuna getirmek istiyoruz. Çabamız bu. Bu yolculuğu... ...ne kadar derinleştirebilirsek... ...ve derin bir çocuk bakış açısına... ...ulaşabilirsek... ...bu ülke çocuk yüzü devrimlere... ...ulaşır ve her günü gibi... ...23 Nisan gibi... Yaşar Ve sadece bu ülkede değil, bu ülkeden bütün dünya çocuklarının eserliğine e, çağrıda bulunabilir. Somut adımlar atabilir. Çocukların acılarına dokunabilir. E, i̇şte bunu başarabilmek için gerçekten sözde değil, tam bir çocuk savunucu, e, savunucusu duyarlılığı gerekiyor. Umarım bu savunucular e, bunu profesyonelce yapmazlar ve umarım... Çocuklar adına bir şeyler istemek değil, bir şeyleri gerçekleştiren, çocuk sorunlarının paydaşı olan, çözümün ortağı olan bireyler olarak bu yolculuğu derinleştirirler. Ben aslında şimdi siz konuşurken 1990 yılını düşündüm. İçimizdeki çocukla konuşur da diye başladık programa. Ben 6 yaşındaymışım. Ee, tabii Çocuk Vakfı'ndan haberim yoktu benim aslında ee, ama şimdi böyle gerçekten çok heyecanlandım hani 19 yıl geçti aradan şimdi çocuklarla ilgili böyle bir programda konuşuyorum ve Çocuk Vakfı ile ve Çocuk Hakları ile ilgili e, hem yasa, yasal düzenleme hem de birçok çalışma ve felsefe aslında temel oluşturmuş bir vakfın kurcusu ile konuşuyorum o yüzden çok e, mutlu duydum aslında e, konuşulanlardan. E, bir de şöyle bir şey var. Aslında Çocuk Vakfı kurulduğunda Çocuk Hakları Sözleşmesi yeni imzalanmıştı. 1989 daha Türkiye imzalamamıştı. Bu süreç nasıl gerçekleşti? Çünkü biz hep imzalandıktan sonrasıyla ilgili hep konuştuk. Aslında orada bir devletin imzalamadığı bir süreç var. O süreç nasıldı yasalar? Belki birazcık da hani o durumdan, o günden bugüne biraz aynı tutalım istiyorum. Sevgili gözde şimdi çok doğru bir takvime işaret ettin. O gerçekten çok önemli. 20 Kasım 1989 ama onun daha öncesi var. 1979 Dünya Çocuk Yılı. Türkiye adına 1979'dan bu yana değişik kurumların koordine ettiği çalışmaların içinde bulundu. O dönemde Özellikle çocuklara yönelik programlar hazırladığım, radyo ve televizyon programları hazırladım, TRT kurumunun da bu yöndeki katkılarında küçük de olsa emeğim olduğunu düşünüyorum. Ama ben ülkem adına 1979'dan bu yana gelen süreçte üç aşamalı bir fotoğraf çekmek istiyorum. Birincisi 1979, 20 Kasım, 1989 arası bu aslında bildiğiniz çocuk anayasası yani çocuklara çocuk haklarına dair sözleşme Birleşmiş Milletler'de kabul tarihi bir onun öncesi var öncesinde bütün insanlık ve ülkeler çocuklar için ortakiyinin ne olduğuna yönelik bir çaba içerisine girdiler ve bunu biraz da 40 maddeli ilk 40 maddesiyle çocukların yaşama, gelişme, korunma hakkı, çocukların görüşünün alınması yani katılım hakkı, çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi ve çocuğun öncelikli yüksek yararı ana omurgası üzerinden e, ortaya e, çıkardılar. Bu aslında yeni bir çocuk paradigması yaklaşımı olarak kabul edilebilir. Bütün ülkelerin gerçekten katkısı olduğunu düşünüyorum. Ancak e, Bugün baktığımız zaman 52 maddeli çocuk haklarına dair sözleşmenin yetmediğini görüyoruz. Dar kaldığını görüyoruz. Bunun iki temel nedeni var. Bir, Birleşmiş Milletler'de en yüksek katılımlı bir sözleşme olarak imzalanmasına karşın... ...taraf devletler verdikleri sözü tutamamışlardır, tutmamışlardır. Neden? Çünkü... Bu bir yüzleşmeyi çocuk adına bir hesaplaşmayı gerektiriyor. Bu sadece güç koşullardaki çocuklara yönelik bir sözleşme değil zaten. Dünyaya gözlerini açan her çocuğun 0-18 yaş dönemine yönelik bir ülke ödedi. E bildiğiniz gibi 1924'te bir sözleşme var daha öncesinde. Dört maddelik bir sözleşme. Birinci Dünya Savaşı sonrası koşullarına göre imzalanmış ve Türkiye adına Gazi Mustafa Kemal'in imzasıyla imzalanmış bir sözleşme. İkinci bir aşama var ve o da İkinci Dünya Savaşı sonrası yani 1959 çocuk haklarına dair beyanname. Bildiğiniz on maddelik beyanname. Her ikisinde çocukların korunmasına yönelik bir vurgu var. Yani ana tema bu. Neden? Savaşmış olan dünyada e, geri kalmış olan acılı çocukların, sorunlu çocukların, annesiz, babasız, kimsesiz çocukların yani ortada kalmış olan çocuklara yönelik bir çaba. E onların da yetmediğini gördük. O nedenle 20 Kasım 1989 Sözleşmesi de bugün artık bu e, hızla e, iletişim kuramlarının e, değiştiği, e, değişen... E, ve değiştiren kuramlara yöneldiği ve bütün dünyanın dümdüz olduğu, çağdaş bir köy değil, dümdüz olduğu bir dünyada özellikle yetmediğini görüyoruz. Neden? İkinci aşamaya geçelim. O da taraf devletler taahhütlerini yerine getirmedikleri için. Çünkü biliyorsunuz 1990'da da, Eylül 90'da da bir acil eylem planı ve bildirge imzalandı taahhütlerini yerine getirmedi. Bu evrede Türkiye'de 20 Kasım'da dönemin Cumhurbaşkanı e, Sayın Özal'ın imzasıyla bu sözleşmeye imza atılmıştır. Ama 27 Ocak 1995'te kabul edilmiştir. Bildiğiniz gibi 16, 17 ve 28. maddelere düşülen çekince nedeniyle. Peki bugün bu ortadan kalkmıştır. Yani o günkü çekinceler... E, ulusal bir refleksle konmuş çekincelerdi ve kalkmıştır. Aslında o daha önce de kalkmıştı. Yani bütün dünya dümdüz hale geliyor. Siz hala belli maddelere çekince koyuyorsunuz. Oysa çocuğun öncelikle yüksek yararı konusunu merkeze alarak o çekincelerin de o gün çok dikkatle düşünme, düşünülmesi gerekiyordu. Ve üçüncü aşamayı da 27 Ocak 95'ten sonra, yani 3. fotoğrafı da bir anlamda 95 sonrasına ilişkin olarak görebiliriz. Bir dönem çocuk haklarını tanıtıcı çalışmalar öne geçiyor. Özellikle koordinasyon görevinin üstlenen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu üzerinden bir süre bu adeta hatırlatılıyor, hatırlatılıyor fakat 2000'li yıllardan bu yana ne yazık ki bu ülkede çocuk hakları askıya alınmıştır. Nasıl gözde bunu söylemeye cesaret ediyorsun diye sorabilirsin bana. Evet cesaret ediyorum ve hiç buna, bunu söylemek için cesarete de ihtiyaç çok. Neden? Çünkü Avrupa Birliği uyum yasaları dışında çocuk koruma kanunu dahil olmak üzere başta olmak üzere e, ülke ölçekli ne bir çocuk kanunu var bu ülkenin, ne gençleri koruma kanunu var, ne de e, bir anlamda aileye yönelik bir kanun var. Çünkü çocuk hakları sözleşmesi, aile vurgusu çok zayıf olan bir sözleşmedir. E, bu nedenle askıda olan bir çocuk hakları olan bir Türkiye var. Oysa 23 Nisan 1920'de e, Cumhuriyeti çocuklara emanet eden bir gelenekten geliyoruz. Ve işte 23 Nisan'ları bu nedenle bir gelenek haline getirdik. E, soralım şimdi e, çocukların cumhuriyetine dönüştü mü bu ülke? Evet diyenlerle her an her yerde görüşmeye hazırız. Bütün arka planlarıyla. Yine çocuk hakları sözleşmesi kriterleriyle. Yine çocuğa yönelik e, ülke ölçekli fotoğrafın kendi alt başlıklarıyla. E, bizim kanaatimiz... Çocuk haklarının askıdan inmesini devletten beklememeliyiz. Bireyler olarak bizler başarmalıyız bunu. E, kendi çocuklarımıza sadece kendi e, biyolojik anne ve baba olduğumuz çocuklarımıza karşı değil. E, ülkemizin her çocuğuna karşı sorumluluk ahlakı bu. Bir, bir çocuk ahlakı ve bir ahlaki cesaret gerektiriyor çocukla ilgili çalışmak. Ve ardından bütün dünya çocuklarına yönelik bir çaba. Ve bütün dünya çocuklarına yönelik cesaretle bir yöneliş. İşte o zaman galiba çocuğun şimdi olduğunu kavrarız. Çocuğun ertelendiğinde aslında dünyanın ertelendiğini yani umudun tükendiğini fark ederiz. O bakımdan bu ülkenin çocuk haklarını sıradanlaştırması yerine, sadece gündemler ortaya çıktığında sonuçlar üzerine tartışma yapan bir ülke yerine, çocuk alanında bilgisinin, güncelleyen çocuk alanındaki e, kurama yönelik çabaları daha derinden öğrenerek daha derinden bakışı deneyerek e, bu alanı e, biricik ödevi haline getirirse evet umut tazelenebilir. Her doğan çocuk bunu bize hatırlatıyor. Her ölen da biz bunu e, aslında düşünmeliyiz. Ve her doğan çocukla doğmayı bilmek ve her ölen çocukla ölmeyi e, düşünmek, işte bu yolculuk bence e, devletten önce bizlerden başlamalı ve devletin kendini koruma refleksi değil, bireyin e, korunmasına yönelik yaklaşımını felsefesini tutarlılığını ortaya çıkarmakta hepimizin e, görevi, bütün insanlığın görevi. O nedenle. Umut ediyorum ki çocuk hakları alanında bizler yeni bir başlangıç yaparız ve umut tazelenir ve çocukların safında durmayı sanıyorum sözden eyleme geçiririz. Ve bu bizi hem umutlandırır hem de içimizdeki çocuk değil sadece bütün varlığımızla beraber daha mutlu insanlar haline geliriz. Evet her hafta programın kısıldığının daha da farkına varıyorum. Gerçekten sohbet çok güzel ilerliyor ve gerçekten Mustafa Bey'in söyledikleri bence bir programa sığabilecek konular ve mevzularda değil. Belki bir gün yine çocuklarla beraber gelip de bu programı yapmayı çok istedim burada hem burayı gördükten sonra. Ee, o yüzden bu haftalık programın sonuna geldiğimiz için ben e, yavaş yavaş programı kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey size, e, bu çalışmalarınıza ve 19 yıl ve şu an gelken içindeki çocuk ve çocuk benim çocuk yaşamım boyunca da katkılarınızdan da dolayı e, Bir Söz Küçüğüm programının daha sonuna geldik. Son olarak Mustafa Bey'den ben çocuklara söyleyebilecek belki kısa bir cümleyle e, programı sonlandırmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Gözde sevgili arkadaşlarımızla yine bir söyleşiye gelirsiniz. Hep beraber konuşuruz. Her yaştan çocuklar oluruz ve konuşuruz. Ben 2009 yılının umudun tazelendiği, çocukların sevincinin çoğaldığı, bütün dünya çocuklarının esenliğine bir umut takvimi olmasını diliyorum. Her hafta cumartesi saat 13'te Çocuk Vakfının e, Nişantaşı'ndaki Çocuk Kültür Evindeki buluşmalara bekliyorum. Yine her yaştan çocukları. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.